Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 11. Açık Radyo günleri. Açık Radyo projesi doksan dört dokuz acikradyo nokta gucom ve Açık Radyo'nun da dinleyici destek projesi özel yayını olanca ummasıyla devam ediyor. Destekçilerimiz, dostlarımız geliyorlar. Biraz önce Akın Eldesi'nde gerçekten kendi deyimi ama tamamen benim, sevdiğim benim de... ...terapi gibi bir müzik çaldı hepimizi. Mesletti. Yani en azından kendim için konuşabilirim. Şimdi... Şule Aslan Anadoluyla beraber hoş geldiniz. Merhaba büyük bir zevkle geldim. Çok biz de mutluyuz sizi burada ağırlamaktan. Siz aslında can da var stüdyoda. Evet, merhaba. <gülüyor> <arkadaşlar. Çünkü gülüyor> Sizin bir hasta-hekim ilişkiniz var galiba. Or oradan evet. mı başladı? Evet oradan başladı <gülüyor> aslında spontane bir şekilde gelişen bir karşılaşma oldu. Öncelikle ben şeyi hatırlatayım. Geçtiğim sene oldukça acemiydim. Telefon verme konusunda hatırlarsınız sizde e, Oldukça e, fazla sayıda yanlışım olmuştu telefon verme konusunda. E, onu önceden bir söyleyeyim. 343, 41, 41. Gördüğünüz üzere her geçen Aynen. sene daha iyi. E, daha iyi bir şekilde telaffuz yani. ediyorum. Evet, Acemilik de gidiyor yavaş yavaş üstümden. E, bunu da söyledikten sonra şeyi söyleyebilirim. E, karşılaşmalar önemli. Benim yaklaşık stajla beraber bu gönüllülük evresiyle beraber üçüncü senem oldu. ...Açık Radyo'da ama Açık Radyo dışındaki hayatım içerisinde karşılaşmalarımda da... ...bundan daha eskileri de dayanan ilişkilerim olmuştu Açık Radyo dinleyicisi olarak da. Şimdi programcısı olduğunuz zaman da farklı... ...Açık Radyo'nun programcısı olduğunuz zaman da farklı karşılaşmalarla karşılaşıyorsunuz. Farklı temaslarla karşılaşıyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de Şule Hanım olmuştu. Hatırlarsanız belki siz de bundan yaklaşık bir beş ay önce evet. pek fazla konuşamıyordum ben Açık Radyo'da. <gülüyor> <gülüyor> ağrılardan ve tıslamalardan ötürü e, konuşamama gibi bir durum vardı. E, orada yana yıkılı ne yapacağım ben bu dişimde ne yapacağım, ne yapacağım bu dişimle diye dolaşıp dururken e, Şule Hanım'ın muayenehanesini ziyaret edebilme fırsatı buldum. Fakat hiçbir haberim yoktu Şule Hanım'ın açık radyo dinleyicisi olduğundan. Tam... Biz de yani bu ziyaretten evet. bizim de hiç haberimiz evet. yokti <gülüyor> yani. kesinlikle. Evet. Evet, tam işleme başlanacağı sırada işte bu alet geliyor. Evet ayrı <gülüyor> Ağzınıza doğru yaklaşıyor. Şule Hanım orada hangi işle meşgulsünüz diye bir soru sorma gafletinde bulundu. <gülüyor> ben de açıkladıktan sonra bir orada işlem durdu ve ondan sonra konuşmaya başladık. Şimdi evet, evet çok çok ilginç bir gündü. Ben o gün biraz geç kalmıştım ve hasta listeme bakmamıştım. Sonra e, adınız e, işte hangi işi yapıyorsunuz Muratcan şey dedi e, yalnız benim dişlerimin biraz da çabuk olması gerekiyor çünkü ben e, konuşarak e, iş yapıyorum. Hangi radyoda falan diye konuşurken açık radyo nasıl e, siz kimsiniz ben Muratcan Topik'in ne? her gün ben sizi dinliyorum şeklinde böyle ilginç bir, bir diyalog olmuştu gerçekten. Hemen iki dişini birden çektiniz değil mi? <gülüyor> Yok hepsini kurtardık. <gülüyor> Yok memnundu o da. Bu evet, bir evet. şakaydı evet. hakikaten. Çok mutlu olmuştu. <gülüyor> Ama ben... şeyi de görebilmek oldukça e, mutluluk vericiydi. Yani açık radyoyu dinleme e, disiplinleri varmış. Yavaş yavaş ben bunları anlıyorum. Yani herkesin bir açık radyo dinleme disiplini var. Mesela e, Şule Hanım birazdan anlatır onu. Arabada gelirken dinlersiniz. Ya da bilgisayarınızın başında bu internetten ilk başlarda olmasa bile sonradan o internet üzerinden dinleme fırsatı bulduğunuz zaman ya da akıllı telefonlarla başında, app. İşte akıllı <gülüyor> telefonlarla. Ama bundan önceki teknoloji sadece radyo üzerinden dinlendiği zaman insanlar kendilerine ilginç stratejiler de geliştiriyormuş. Ben de bunu Şule Hanım sayesinde öğrenmiştim. Evet, Nasıl yani? Evet. Biz 99'da klinimizi ilk açtığımız zaman e, böyle klinikte genel bir müzik yayın sistemi yoktu. Ve ben her odaya birer radyo koyup <gülüyor> açık radyo kesintisiz bir şekilde dinleyebiliyordum. Zavallı ee, hastalar. E, evet gerçi ben herhalde ilk dinleyicilerinizdenim ama. Öyle mi? E, evet 95'te yayına geçtiğinizde ben dinliyordum. Manifesto'nuzu okumuştum ve bekliyordum. Evet. ...böyle bir yayın olmasını umutla bekliyordum. üstü çok zaman 18 yılı evet. aşkın bir süre evet. geçti evet. üzerinden. Yani benim kişisel tarihimde Açık Radyo'nun çok önemli bir yeri var. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederiz. <gülüyor> Nasıl ya biraz bizim canın da sözünü ettiği... ...işte dinleme stratejileri ve bizi bize anlatsanıza ne olur... Yani bir kere sabah kalkınca e, açık gazeteyi dinlemek benim için çok önemli. Çünkü her ne kadar böyle ülkenin gündemi çok insanın kanını dondursa da e, bunu çok e, hani, ilginç bir şekilde veriyorsunuz. Çok böyle kanırtmadan ve böyle grotesk bir ıslüpla da veriyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Hem... E, Olayları anlıyoruz. Hem de ne olduğunu tam olarak görebiliyoruz böylece. E, ayrıca açık dergiden e, işte e, Orpheus'un izindeye, e, birden e, kokuya yani çok güzel, çok çeşitli programlar var. Evet burada e, açık dergiden kimse var mı bakayım göremiyorum şimdi ama birazdan. O camın arkasından <gülüyor> onları da şey yapabiliriz. Evet çok e, valla bize de bu tip e, buluşmalar ve karşılaşmalar hakikaten hiç haberimiz yoktu yani. Can'ın bu bağlantısını böyle tesadüfi bağlantılar daha da e, yaptığımız işin daha da keyfine varmamızı e, evet. sağlıyor diyebilirim. <gülüyor> ne mutlu bana da. <gülüyor> evet. Şeyi konuşuyorduk yayına girmeden önce e, Şule Hanım'la daha önce bu aralar sık yaptığımız bir şey değil de stikerler varmış. Benim de aklıma uzun zamandır gelmemişti. O stikerlerle alakalı mesela bir yolda giderken o stikerin yapış, yapıştığı camına sahip bir araba gördüğünüz zamanki e, evet. tepkinizden bahsetmişti. O da çok ilginçti. Evet evet yani e, böyle nadir de olsa görüyorum e, açık radyo stiker olan arabalar ve bir şekilde bir birlik ve tanışıklık duygusuyla hareket ediyoruz hep birlikte. E, <gülüyor> e, birbirimize yol veriyoruz, selamlaşıyoruz falan. Hiç tanımadığımız insanlar da olsak. Böyle ilginç bir <gülüyor> durumda var. Doğrusu bende de aynı şey olmuyor değil. Yani ben de öyle bir sticker'ı gördüğüm zaman tamam bu bizim Takımdan Aileden aileden. <gülüyor> aileden Evet aileden Diye bakıyorum ve hiç tanışmasak dahi bambaşka bir şey oluyor Burada başka hiçbir yerde böyle bir duy duygu olamaz Yani benim hayatımda olmadı en azından evet. evet Belki tekrardan da böyle bir şey yapmak gerekebilir Yani bu son zamanlarda yaptığımız bir şey değil bu stikerler ama insan görmek istiyor Var elimizde daha dağıtalım i̇şte, evet. Aa süper <gülüyor> Evet Bitirmedik, tüketmedik. Biraz fazla büyüklerini bastık. Onlar çok kullanışlı olmuyor ama isteyenler var. Daha kocamanları da var onların. Aa, çok çok iyi. Yani ben. Ben hemen veririm e, yani hiç yeter ki <gülüyor> <gülüyor> biz veririz. Duyuyor musunuz yukarıdakiler? <gülüyor> evet çok hoş yani. Şimdi ne <gülüyor> çalalım? Ne getirdiniz bize? E, bulutsuzluk Özlem'den e, güneye giderken. Sizin sesinizden alabilir miyiz telefonunuzu da söylerseniz lütfen. Tabii zevkle 0212 343 41 41. Desteklerinizi bekliyoruz. İleride beyaz yaşmak maklı Al basmadan giysiyle Kadınlar çalışıyorlar Yüce dağlar ilerde mor En yükseği en önce gök yolda Güneş yükseği Beyazdan minavesi Karmazı damlı evleriyle var varmasak da Yanımda oturum belli ki oradan Bana biraz yandan baksa da solda Güneş hepsiyle Tuzluk Özdem'in 20. Yıl konserlerinden onların ve bu Harunlarla bizim beraber yaptıkları bir şey. Yani Mor ve Ötesi'nin de içinde olduğu bir evet, konser evet. değil mi? Evet. O 20. Yıl konserlerinde birçok grup gru, bu Tuzluk Özdem'in birçok şarkısını seslendirmişti. Çok da güzel yorumladılar. Ben de oradaydım. Evet belli. Yani biraz önce Akın Eldest o grubun Evet. En kurucu elemanlarından evet, evet. biri bir konser veriyordu. Şu... Harun Tekin de bizim çok yakınımız, dostumuzdur. Ve Burak Eldem de. Onlar da cumartesi akşamı bize gelip destek vermeye her sene gelirler ve desteklerini etsirgemezler. Böyle bir hoşluğu var işte açıklayacağım. İşte bahsettiğim temas, bahsettiğim temas böyle gerçekleşiyor. Biraz önce Akın Eldes vardı önümüzdeki günlerde. Mor gelecek, Mor iki dostumuz gelecek ve e, dinleyicimiz Şule Hanım da bu e, temasın bir... E, Merkezinde getiriyor. bulunuyorsunuz, evet. evet. Böyle bir özel bir networking değil mi bu o açık oldu, radyo bir A. Yani önceden planlanmamış olan en güzel kısmı da bu galiba. Evet, kesinlikle yani siz mesela Akın Bey'le burada karşılaştınız. Evet, evet ve hipnotize olmuş bir şekilde dinledim. Yani tek başına nasıl çalabildi... E Harikaydı artık, yani. Artık güzel e, evet. gibi, zen evet. budizmi gibi bir şeye evet. e, ulaştı yani. <gülüyor> Çok hoş bir. E, oradan da tabii e, onun akın e, deste konuşurken size de anlattım ama tekrarlamakta e, yarar var. E, her son senelerde hep e, oğluyla da geliyordu Akın Can'la. ...Akıncan da bizim en küçük yaştaki programcılarımızdan biri. Belki en küçüğü. Ee, ve e, nerede bu sene yok mu dedim. <gülüyor> Eşlik etmiyor çünkü o da gitar çalıyor. Ee, yok artık üniversiteye e, hazırlanıyor. Başı darda dedi. İnanamadım yani. Evet. Dokuz yaşında başlamıştı çünkü burada programa. Çok şey oluyor yani hayat. Evet. <gülüyor> i̇şte önümüzdeki sene bir üniversite öğrencisini ağırlayacağız o zaman. Evet, <gülüyor> bir, bir durumda karşılaş karşılaşabiliriz. Benim altı e, buçuk yaşındaki kızım Hayat da sizin dinleyiciniz. O Öyle ülke... mi? Adı Hayat. Evet, evet hey, günü, hayat. Günaydın Hayat. E, onu da getirebilirsiniz yani. Zevkle. Evet. <gülüyor> Önümüzdeki seneler içerisinde. Şule Hanım, hazır açık kast ekibi de buradayken o şeyi de teşekkür ederim tekrardan. Gündemin bu grotesk bir şekilde ele alışı ama sadece bu teşekkürü bize de değil... ...gündemi oluşturan aktörlere de yapmamız gerekiyor galiba. Yani sadece bizim yaptığımız şey değil. Bu aralar açık kast ekibi olarak da belki kendi adıma söyleyebilirim. O 2000 içerisinden o kadar fazla haber var, o kadar fazla ele alınması gereken noktalar var ki... yani bir açık gazetenin tam olarak tam verimli olarak daha doğrusu tam verimli düzgün bir cümle olmadı daha uzun bir şekilde olduğu bir saatten daha, daha fazla bir buçuk saat içerisinde yaptığı yayınları dahi sığmayan bir gündemle karşı karşıya son zamanlarda ve bunları evet. hızlı bir şekilde anlatıp böyle geçici bir şekilde hale getirmekten daha ziyade Belki de biraz daha böyle grotesk yapı bu trajiyi komediyle beraber aktarabilme şansı bulabiliyoruz ki sizden de duyduğumuz kadarıyla da biraz daha e, kulakta kalıcı oluyor galiba. Kesinlikle yani evet. çok daha etkili. Evet hayatta sanatı taklit ediyor diye bir laf vardır ya öyle yani bizim ancak basit bir <gülüyor> yani hayat sanatı taklit ediyoruz hayat. Evet. <gülüyor> evet evet. Doğru. Yani Çok. saf bir şekilde alsanız bu haberi, belki bundan bu sizin seneye önce... değil, bizim <gülüyor> bahsettiğimiz. <gülüyor> yani bundan 2-3 sene önce alsaydınız bu haberleri teker teker alsaydınız böyle bir anda yığılma olarak değil. Gerçekten trajik bir kısımda ne oluyor? Başımıza neler gelecek diye düşünüp kara evet. kara bir şekilde evde oturabilirdiniz. Ya da burada mikrofonlarınızdan bu durumun ne kadar vahim olduğunu evet. aktarabilirdiniz. Halen vahim duyuyorum. Halen yani şu, kara kara anlatabilirim ama. Çok vahim ama o kadar vahim ki vahim ötesine geçiyor. Yani absürt tiyatrosu. İşte. Evet, evet artık absürte doğru bir gidiş var. Ve hem seyircisi hem katılımcısı, evet. oyuncusu gibi hissediyorsunuz kendinizi. Evet. kendinizi. Yani ne diyeceğini insanın bilemediği bir durum var. Yani sürekli tekrar eden bir Öztürk Serengi stand-up'ının içindeymişiz gibi yani. Evet. Vaziyet hem Kelaş hem değil aslında. Evet. Yani. Yine de e, böyle bir umut da var gezi gezi ruhu hepimizi çok canlandırdı çok umutlandırdı elbette bence yani zaten havada hiç durmak bitmez bir baş kaldırı kokusu var ve bu sindirilebilecek gibi bir şeydi bizi de kendimize getirdi hatta evet. demin buraya girmeden önce konuşuyorduk bir çeşit surf yapıyoruz bir yükselen gençliğin ve bu genç neslin Baş, haysiyet baş kaldırısın üzerinde açık radyoda yayınlarıyla bir yükselişe geçti. Evet, evet. Ve bu seneki büyük dendirileyici desteğine de mazhar olmamızda biraz da bunun payı var yani Farklı Doğru. bir ilişki kurmuş durumdayız. Ama belki sadece gençler olarak da ele almamalıyız. Yani evet. bir anda ortaya çıkan Top... bir durum değil. Bir gelenek var. Daha önce gelen bir dalganın üzerine büyümesi olarak nitelendirebiliriz. Evet. Ve daha ön planda olan kişiler olarak da nitelendirebilmek mümkündür belki gençleri. Yoksa bir anda hemen ortaya çıkan evet. bir durum değil. Yok değil tabii. Yani bir zaten var. sadece gezi de değil şüphesiz tabii, ki. Yani tabii. ta ee, oküpağından başladı. O, öbür tarafta Arap Baharı. Evet. Daha geçmişlerde 68. 68 evet. tabii. Evet. Yani 68 buraya geliverdi. verdi ile beraber. Müthiş tabii aslında. Bir devralış şey. süreci belki de. Yani bir devralış. Bayrak olarak nitelendirmesek de... ...o ruhu belki de devralış süreci olarak da nitelendirebiliriz. Evet duyduğum en hoş şeylerden biri de... ...geçenlerde söylediler ya işte... ...bu Ringo Jets grubundan... De, onlar da gelmişlerdi buraya sohbet ediyorduk. Çok önemli en önemli rock kritiklerinden yazan çizenlerinden biri İstanbul'un artık uzunca bir süreden beri roll şehri olduğunu söylemiş hmm. ki bu, bu gerçek bir onun ağzından ama bu yani şeyden baya e, neydi ölen Brian şeyin adı Edmonds diyesim var da adamı hiç öldürmeyelim. Hayır hayır. Ya sizin kuşan Pink Floyd'un o, o işte zor soru. Belki dinleyen vardı. Sid Barrett. Sid... Ah, evet. Sid, evet, Sid, ama. Sid Barrett evet. ayrılınca Pink Floyd'da şey değil de demiş adam. Yani bitti burada müzik falan olmaz bunlardan. Hı. Diyecek kadar radikal bir adam. onunla ilgi, Onun teşhisi bu. İstanbul artık bir Gerçek rock and roll başkentidir diye bu tabii iyi bir fatiha yani çok çok <gülüyor> baş kaldırının müziğinin e, burada olması çok önemli. Evet aynen öyle yani evet, kolay kolay da susmuyor. O daha da önemli yani üzerine su suyu döktüğünüz zaman ya da boğduğunuz zaman gaza o kadar kolay kolay susabilecek bir müzik olmadığı da anlaşılmış oldu. Evet, evet hiç... şimdi aslında rock and roll müziği yani peki. Bize ne ikinci ne çalacağız? Ee, i̇kinci e, seçim şarkısı "Still Not Zipper"dan "Swiss Are Picking Up the Bills". Ee, bir kez daha telefonumuzda söylerseniz biraz da desteklerini evet. yenilemelerini isteyelim artık. <gülüyor> evet. Yeni telefonları beklediğimiz daha suretle söyleyelim. 0212 343 4141 ya da açıkradio.com adresinden destek olun düğmesine tıklayabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Occupation's got to go. Up goes the limo, up goes the thrill. The suits are picking up the bill. It's all right for them to tag along. It's just one bill they're tagging on. I will find some way to get along. The business suits do the rescue. So nice doing business with you. You will really hate the cloud. When you realize it all, oh, they're standing down for the deal. The suits are picking up. The suits are picking up the bill. Where I'm standing My friends have passed out On a landing Good night Yes, one too many Left us high and dry Quirrell Not Zippers'dan harika bir parça dinledik. şöyle Arslan, Anadolu. Çok teşekkür ederiz bizimle beraber olduğunuz için. Arada bu müziğin üstüne konuşmak da istemedik. Ama e, telefonlar da çaldı, duyduk. Her zaman e, hayatı da bekleriz. Sizin... Zevkle, çok büyük bir zevkle. Ben çok teşekkür ederim. Tekrar diyorum, iyi ki varsınız. Çok teşekkürler, siz de varsınız. İyi ki. Bir kez daha ben telefon gene de telefon beklediğimizi ben söyleyeyim bu sefer isterseniz 0212 koduyla 343 41 41. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 11. Açık Radyo günleri.